Annenin haram lokma yemesi anne karnındaki bebeğin kötü ahlaklı olmasına sebebiyet verir mi demiş. Evet. E, tabi halk arasında e, bu manada elbette bir e, kanaat vardır ki bu da tamamen isabetsiz ve yersiz değildir. Haramla beslenen e, bünye şifa bulmaz denir. Evet Onun için bir anne yersiz hamile kaldığı zamanda, hesair zamanda da dikkat etmeli. Özellikle böyle zamanlarda kendi boğazından haram lokma geçmemesi gerektiği gibi bir Müslümanın tabii o kendi boğazından geçecek haram lokma rahminde, karnında taşıdığı çocuğa da sirayet edecek değil mi? Yani o da haramla beslenmiş olacak. Yani çocuğun bizzat bunda dahli yok. O, o manada, Dolaylı olarak var. O manada ondan olmaz. Çünkü sabidir dahi. O ne zaman? Mükellefiyet başlar. Blue çağında başlar. Akıl ve bulu çağına geldiği zaman o zaman başlar. Ama e, bir şekilde bu annesine veya kendi hayatında e, tezahür eder. Allah korusun bu da elbette hiç istenen bir şey değildir. Ailelerin bunu dikkate alıp Mevla bu dünyada olmasa bile elbette ahirette asıl amellerin karşılığının görüleceği yer orasıdır. Cezaları insanın yani ceza karşılık demek orada bulacaktır. Ama bu dünyada da verebilir Allah bir kısmını veya cezasının karşılığını verebilir. Dolayısıyla haramdan, haram şüphesi olan şeylerden uzak kalmalı. Çocuğunu da bu şekilde haram rızıklarla Beslememeli Dünyaya gelmiş Çoluk çocuğun ıskından, Onun nafakasından mesul mükellef Ebeveyn değil mi? Baba evet Baba hocam. mesul evvel emirde. Baba da kazancına haram katmayacak İnşallah, i̇nşallah.